Günaydın Güven Bey Günaydın Ömer Bey Günaydın Güven Bey Günaydın Can ee, Bonobolarla biraz daha devam edeceğiz anlaşılan gelen e, dinleyici mesajları da oldu özellikle Can'ın son dakikadaki müdahalesiyle e, Bonobo toplumlarının e, aynı zamanda ana erkeğiyle oldukları yani savaşma seviş stratejisini hayatta esas olarak benimseyen Bonobolar'ın akrabalarımız böyle de bir özellikleri oldu. Ana erkil oldukları yolunda gelen mesajlar da vardı. Oradan belki kalka bir Frans Leval'in kitabında. Evet, geçen hafta şempanzelerle ile bonobolin arasındaki farklara bir parça bakmıştık. Eee Bonoboların çeşitli özelliklerinden bahsederken sahiden de tam programın sonunda can şempanzeler daha ataerkil. Bonobolar daha anaerkil bir topluluk yapısı gösteriyorlar demişti. Fakat daha onu açacak vaktimiz olmamıştı. Biraz ondan bahsedelim. Biraz da bugün Bonobo ve şempanzelere ek olarak bir primat türünden daha bahsetmek istiyorum. Onlar da babunlar. Babımlar üstüne çok e, düzgün ve iyi çalışmalar yapan e, Stanford Üniversitesi'nde e, benim de hocam olmuş Robert Sapolsky diye bir e, nörolog e, ve anatomist vardır. E, eğer vaktimiz olursa bugünün sonunda olmazsa gelecek hafta e, tartışmak üzere Sapolsky'nin de e, çalışmalarının ışığında foreign affairs, dergisinde yayınlamış olduğu bir yazıya da bir parça tartışmak istiyorum. Bu yazının başlığı A Natural History of Peace. Barış'ın doğal bir tarihçesi diye herhalde çevirebiliriz. Foreign Affairs biliyorsunuz daha 1920'lerden beri Amerika'da ana akım dış politikayı Delirleyen ya da etkileyen o konuda yazan siyasi ve iktisadi bir analiz dergisi böyle bir dergide bir primatolojî ya diye sorulabilir. Evet. O güne kadar da hiç çıkmamış, böyle bir şey olmamış. Fakat Sapolski kendi çalışmaları ışığında özellikle biyoloji ile kültür arasındaki ee, belki biyoloji ile e, toplum bilim, sosyoloji arasındaki e, bağ ve alakaya bakıyor ve bu konuda hep bir şeyler yazmaktan e, özellikle hoşlanıyor. Burada da e, barışçıl bir dünya mümkün mü e, sorusuna genel olarak e, cevap veriyor ve e, mümkün olduğunu biz insanlar da bir primat türü olarak kendimizi düşünecek olursak ee, şempanze, bonobo ve e, babunlar gibi diğer e, primatların e, hayatlarından ve onların başına gelenlerden e, ders almamız mümkün. E, biz de başka, daha güzel bir dünya kurabiliriz insanlar olarak e, gibi bir e, iddiada bulunuyor. E, şey demişti e, konuştuğumuz zaman, yani ben bu e, yazıyı yazdım. Belki işte bu dünyanın e, Dick chainleri gibi insanlar okur da e, biraz utanırlar. Ve, ya aslında elbette doğru e, dış politikada belki bunları da düşünmek lazım. Başka bir dünya e, olabilir diye düşünmek lazım diye düşünürler diye ummuştum ama e, hiç kimseden hiçbir tepki gelmedi e, demişti. Dolayısıyla e, Foreign Affairs dergisinin arşivlerinde unutulmuş bir yazı olabilir fakat önemli ve ilginç bir yazı bu yazının tartışmasına da vakit kalırsa bu programın sonunda olması haftaya gelelim diye istiyorum bunu bulara gelmeden önce bir de belki şunu sormak lazım daha önce de bu soruyu birkaç kez sorduk aslında biyoloji ile kültür arasında ya da işte Doğadan gelen, belki içimizde bulunan içgüdüler ve doğal eğilimlerimizle daha sonra kurduğumuz toplumsal hayat arasında nasıl bir alaka var? Bir alaka olduğu kesin. Ben belirleyici ve birebir şekilde indirgemeci bir alaka olmadığını düşünüyorum. Böyle düşünmek çok tek düze ve basit bir halde bu olayı görmek olur. Ee, öte yandan biyolojik doğamızdan gelen e, e, bir e, çerçevenin e, çizildiğini belki bize yaşam e, ufkumuzu e, belirleyen bir genel çerçevenin olduğunu bu çerçevenin bizim çerçevenin için bizim çok değişik şekillerde doldurabildiğimizi e, eğitimle kültürle e, düşünüyorum e, yani yaklaşık 100 bin sene önce e, sinir sistemi itibariyle ve biyolojisi itibariyle tam bizim gibi olduğu düşünülen insanlar yeryüzünde bambaşka bir e, toplumsal hiyerarşi ve kültürel düzen içinde büyük ihtimalle yaşıyorlardı. Çünkü bu biyolojik çerçevenin içini başka türlü dolduruyorlardı. Biz bugün başka türlü dolduruyor haldeyiz. Böyle gördüğümüzde e, başka ve daha güzel bir dünya mümkün tıkkı de aslında e, belki daha delirgin ortaya, olarak ortaya çıkıyor. Çünkü e, aynı biyolojik temelden e, yola çıkıp e, eğitimle, kültürle, başka e, yöntemlerle e, bu biyolojik çerçevenin başka türlü doldurmamız mümkün gibi gözüküyor. Bu Foreign Affairs e, yazısına geldiğimizde e, bu konuya tekrar e, beğeneyim e, evet. notunu koyarak e, bir de şunu e, başlamadan aslında Bono olay konusuna Şuna da değinmek istiyorum. Geçen hafta, önceki hafta pardon İstanbul'da sosyoloji öğrencisi, genç bir arkadaşımla konuşuyordum. Bana şey dedi. İstanbul'a gelen giden felsefeciler oluyor. Bu aralar Bakırköy Belediyesi'nin yaptığı güzel bir program var. Ondan bahsediyorduk. Hemen her zaman kıta Avrupası felsefecileri gelip gidiyor. Kıta Avrupası'nda da Felsefede e, bilime her zaman e, çok sempatiyle bakılmıyor. Felsefe bilim arasında çok fazla bir etkileşim olduğu görmüyorum. E, bu daha ziyade Anglo-Amerikan felsefe dünyasında olan bir şey. E, Finlandiya konu bilim-felsefe ilişkisine e, geldiği zaman bu arkadaşım bana şey dedi... Evet haklısınız ama biz böyle Biyolojiden filan e, Konuşmaktan hoşlanmıyoruz çünkü Biyolojinin dediğine bakarsak işte kadınla erkek e, Arasında e, Kapanmaz Farklar var dolayısıyla bir cinsiyet Ayrımcılığına e, kabul etmek Zorunda kalacağız filan dolayısıyla e, Biz Biyolojiye sırtımızı dönmeyi tercih ediyoruz e, Gibi bir şey söyledi e, bu tabii sıkça e, yani biyolojiden yola çıkarak e, işte mesela iktidarda bulunan e, insanların da sıkça söylediği benim son zamanlarda sıkça duyduğum bir şey değil. Kadınla erkek tabii ki bir olamaz işte birisi daha güçlü öbürü şöyle olsa olsa birbirlerini tamamlarlar falan. Buradan yola çıkarak e, kadına ikinci... ...sınıf e, muamele ve ikinci sınıf rol biçmenin bir şekilde zemini hazırlanıyor filan. E, bunlar aslında biyolojinin suçu değil. E, biyolojiyi bilmeyen e, insanların e, biyolojiyi öyle söylüyormuş gibi düşünerek e, konuşmasının... E, ...ve buna e, belki inananların suçu, öyle demek lazım. E, biyoloji dünyasına baktığımız zaman aslında... Kadının erkek arasındaki örneğin iki cinsiyet arasındaki farkların e, o kadar da mühim farklar olmadığını özellikle bilişsel e, anlamda e, kayda değer hemen hiçbir fark olmadığını görüyoruz. Ben e, neredeyse 20 yıldır eğitimcilik yapıyorum e, işte yüzlerce öğrencim oldu e, buradan öğrendiğim bir şey varsa e, erkek öğrencilerin kız öğrencilere hiçbir konuda üstün olmadı. Dersde, sınıfta. E kendi öğrenciliğimden de biliyorum öyleydi. E, üstelik ben e, mühendislik gibi erkek egemen bir alanda okudum. E, kız arkadaşlarımız genellikle bizim önümüzdeydi erkeklerin. E, Kadınla erkek eşit değildir işte bir arkada kalır filan. E, bakın bu zaten biyolojiden de belli filan da dediği zaman işte başbakanımız şu bu... E, Buna da gereken cevabı aslında e, biyoloji bilen herhangi bir insan verebilir. E, dolayısıyla benim biyolojiyle sosyoloji e, ya da doğayla toplum ve toplum bilim ve kültür arasındaki ilişkilere baktığım zaman e, ikisini de bilmenin önemli olduğunu e, nun bir daha burada altını çizmiş olayım. Bu e, önceki hafta. Bu genç sosyolog arkadaşımla konuşurken bu daha da bir ortaya çıktı. Bu açıdan da biyolojiden ve primatların hayatından yola çıkıp mesela Foreign Affairs gibi bir dış politika dergisinde barışçıl bir dünya kurmak mümkün mü insanlar için diye bir soru sorduğu zaman birisi bence aslında çok acayip bir iş yapmıyor. İndirgemeci bir şey de yapmıyor. Sosyolojinin altını oymaya çalışan işte her şey biyolojiye indirmeye çalışan, indirgemeye çalışan bir şey de yapmıyor. Bazen bu tür tepkiler alıyorum. Öncelikle bunu bir evet. dolayısıyla açık edeyim istedim. Gelelim bonobolar konusuna. Hemen bütün primatlarda özellikle topluluk olarak yaşayan primatlarda hemen her şey göz önünde oluyor. Olan bitenler arasında da en önemli iki şey belki yiyeceklerin nasıl paylaşıldığı ve cinsel hayat. Bizim anladığımız anlamda işte kapılı kapılar ardında sürmekte olan bir özel hayata pek imkan tanımadığı için bu hayvanların hayatları bir şekilde herkesin hemen her şeyden haberdar olduğu bir hayat sistemi içinde hem cinsel hayat hem yiyecekleri paylaşma konusunun herkesin kabul edeceği bir şekilde bütün o topluluğun üyeleri'nin kabul edeceği bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Bu tabi çok ince dengeler gerektiriyor. Bazı primatlar daha kendi başlarına yaşayan hayvanları. Orangutanlar mesela ve goriller çok akıllı hayvanlar primatlar. Fakat böyle bir topluluk hayatı sürmüyorlar ve bir topluluk hayatının belki gerektirdiği tür siyasi diyebileceğimiz türden ilişkiler konusunda belki onların hayatlarından öğrenecek çok bir şey olmuyor. Ama babunlar, şempanzeler ve bonobolar oluyor. Şempanzelerle bonobolayın birbirlerine çok benzer olduklarını... ...hatta uzun yıllar aynı türe ait olduklarının sanıldığını falan söylemiştik. Daha yakın yıllarda bonobolarla şempanzelerin ayrı bir tür olduğu ortaya çıktı. Fakat görüntü olarak sahiden benziyorlar birbirlerine toplumsal topluluk yaşama olarak da benziyorlar fakat e, belki en önemli farkları e, şempanzelerin çok e, hiyerarşik, katı ve ataerkil bir e, yapı içinde e, yaşarlarken e, bonoboların daha anaerkil bir e, e, sistem içinde e, var olmaları. E, bu konuda e, dinleyicimiz e, uzunca güzel bir mesaj yazmış kendisine teşekkür ederiz. E, Geçen haftanın sonunda Can bunu söylediği zaman daha fazla anlatacak vakit olmamıştı. Bonobolar'daki anaerkil yaşamın yani kıdemli dişilerin topluluk yaşamında ciddi bir söz sahibi olmasının Bonobolar'ın toplumsal yaşamında ciddi bir şempanzelere göre farklılığa yol açtığı düşünülüyor. Şöyle ilginç bir şey daha var. Geçen hafta Bonobolar'ın cinsel hayatlarında daha liberal hayvanlar olduklarını, daha serbestçe cinselliği kullandıklarını söylemiştim şempanzelere göre. Şempanzelerde çok daha katı bir hiyerarşi içinde her şey olup bitmek zorunda. Bonobolar'da cinsellik bir dayanışma ve birliktelik ve barışma, e, aracı olarak da kullanılıyor. E, belki bir de şundan bahsetmek lazım. E, eşcinsel ilişkiler çok yaygın konugolarda. İnsanlardan daha yaygın mesela. E, özellikle de e, dişiler arasında. Dişiler arasındaki e, cinsel yaşamın e, dişiler arasında bir, birliktelik ve dayanışmaya da yol açtığı ve bu şekilde bir pakt oluşturmak konusunda onlara ayrı bir onların yaşamına ayrı bir boyut kattı düşünülüyor kıdemli erkeklere karşı böyle bir kıdemli dişiler topluluğu ya da faktı belki denebilir Bu da birçok konudan birçok açıdan ilginç bir konu özellikle eşcinselliğin bir hastalık ya da sapkınlık olduğu doğada hiçbir başka canlı da olmadığı bir tek insanlara özgü olduğu falan iddialarına düşkün olan insanların işte mesela Donobolar'ın hayatına bakarlarsa bir parça şok geçireceğini düşünüyorum. Orada bu konuda Donobolar'ın hayatında gerek dişilerin rolü gerek cinselliğin daha rahat bir şekilde toplumsal yaşamın içine yedirilmiş olması olması şempanzelere göre belki insanlara göre de daha barışçı ve daha rahat yaşayan daha az stresli bir hayat süren bir klimatlar topluluğu ortaya koyuyor. Bu da kendi içinde son derece ilginç bir şey. Evet, bu bir şey soracağım burada mesela çok özellikle son birkaç on yıldır çok daha büyük yaygınlık kazanmış olan bu doğa belgesellerinde. Bonobolara fazla yer verilmemiş olması da bu cinsel serbestliklerinden dolayı mı o? diye de düşünmeden edemiyor insan. Bekr rastlamıyoruz çünkü. Ee, olabilir. bilmiyorum. Yani bu, burada bir böyle bilinçli bir seçim var mı? Ben seyrettiğim e, bonobolarla ilgili belgesellerde. E, ...sahiden belki de... gün e, kabul etmekte... ...zorlanacağı... E, ...sahneler ve... E, ...tasvirler vardı doğrusu. E, olabilir. İlginç bir... E, ...konuya değindiniz. Evet yani ana akım bir şeydi çünkü... işte ...gerek National Geographic olsun... ...gerekse... ...Discovery gibi channel'larda... ...yani benim zaman zaman... ...seyrettiğim kanallar onlar çok sık televizyon seyretme fırsatım olmamakla beraber. Fakat rastlamıyorum genellikle Bonobolara. Bu da böyle dikkatimi çekti. Yani. Evet. Bonobolar bilişsel olarak da insanlara belki en yakın gelen Türk şempanzelerden de daha başarılılar bilişsel çalışmalarda. Belki dünyanın insanların dışında yani insan olmayan ama e, bilişsel açıdan yani düşünme, e, akıl yürütme ve dil kullanma açısından insanlara en yakın e, gelen bireyi de bir bonobo, Kanzi isimli bir e, şimdi artık e, yaşı kemale ermiş olan e, ben Kanzi'nin e, gelişmesini ta e, bebekli yıllarından e, itibaren e, takip ediyorum. Ee, hayvanlarda zihin e, konusuna e, bir noktada geliriz. E, e, orada iletişim sistemleri, akıl yürütme, dil e, konusunda filan e, hayvanlar dünyasının Einstein'ı sayılabilecek e, kandiden de ayrıca bahsederiz diye düşünüyorum. Fakat şimdi biraz bu Sapolsky'nin çalışmalarına doğru aslında hı hı. Ee, biraz da o tarafa bakalım. E, İstedi Şempanzelerle ...Bonoboların yanı sıra bir de babunlar var. Babunlar Afrika kökenli. Eski dünya primatları diye adlandırılan türde bir primatlar. Daha küçük hayvanlar çiçeğe göre... ...Bonobolar'a da şempanzelere de göre. İşte en büyük yetişkinleri 30 belki 40 kiloya kadar çıkabiliyor... E, fakat e, daha vahşi ve daha yırtıcı hayvanlar, e, bilişsel olarak onlar da aslında son derece etkili şeyler e, yapmaya mutlu edirler. Fakat e, bonobolardan da şempanzelerden de e, daha zor ve daha stresli bir hayat sürüyorlar. Bu kısmen yaşadıkları yerle ilgili diye düşünülüyor. E, yani neyi avlamak zorundalar, neye av olmamak, e, olmamaya çalışmak durumundalar. Robert Sapolsky'nin ana konusu stres. hayvanlarda da stres konusuna bakıyor. Zebralar niye yüzler olmaz diye mesela çok popüler olmuş güzel bir kitabı var. Bunu da çeşitli durumlarda hayvanların kanlarındaki kortizol oranlarını ölçerek başka bir takım davranışsal e, kriterlerin yanı sıra yapıyor Dolayısıyla aslında yapmakta olduğu Yani 30 yıldır filan yapmakta olduğu işin çok tehlikeli tarafları da var e, Babun gruplarını takip ediyor Orada yıllardır e, izini sürdüğü babunlar var birey e, olarak bildiği tanıdığı neredeyse e, Ve belli durumlarda belli aşamalarda e, Böyle e, bir e, Tüpün içinden e, üflediği, ucunda uyuşturucu olan e, bir küçük ok ile vurarak bu hayvanları e, bir süre bayılmalarını sağlıyor. E, yanlarına gidip e, şürüngerle kanlarını alıp bunları topluyor. Daha sonra işte Stanford'a gittikten sonra bunları analiz ediyor. Hangi durumda, e, hangi hayvanlarda işte alfa erkeklerde e, ya da e, alfa... Erkeklikten e, iktidardan düşmüş olanlar da bunların kanlarındaki kortizol seviyelerine bakarak stres e, karşılaştırmalı bir stres analizi yapmaya çalışıyor filan böyle e, hayatı böyle geçen bir kişi e, iki e, güzel çalışması var. Bunları anekdot halinde de anlatmayı çok seviyor. Bir tanesi e, güçten düşen alfa e, erkek liderlerle ilgili babun topluluklarında Öbürü de bu Foreign Affairs dergisine konu olan e, yeniden yapılanan e, topluluklar. Ve bu topluluklar da dişilerin oynadığı e, olumlu rolle alakalı. E, i̇kisine de vakit olmayabilir ama bir tanesini e, anlatayım. En azından güçten düşen liderler e, konusu ilginç. E, alfa erkek olarak babun topluluğunun liderliğini sürdürmüş ve işte hem cinsellik yönünden dişilere hem de yiyeceklere erişimi ilk ve hiyerarşik bir şekilde en büyük olan erkek babun bir süre sonra yaşlandıktan sonra alaşağı ediliyor aşağıdan gelmekte olan daha genç bir babun tarafından. E, Sapulski bu alaşağı edilmiş yani iktidarını kaybetmiş eski babun liderlerinin sonra ne olduğunu hayatta bakıyor. E, izlediği şeylerden bir tanesi bu. Şunu görüyor, e, iktidarını kaybetmiş e, babun e, erkek liderlerinin hemen hemen yarısının... E, ee, yaşamış oldukları toplulukta e, duramıyorlar. E, orada barınamıyorlar ve e, dışlanıyorlar. Başka bir yere gitmek zorunda kalıyorlar. Başka babın toplulukları arıyorlar kendilerini. Bulabilirlerse onların içine entegre olmaya çalışıyorlar. Ve aslında çok zor ve ızdıraplı bir hayat onları bekliyor. Diğer yarısı ise yani işte... 100 babunu e, izlediyse Sapolsky, diğer 50'si e, halbuki iktidardan düştükten sonra bir zamanlar iktidarda oldukları toplulukların içinde yaşamaya ve barışçıl bir şekilde e, orada var olmaya devam ediyorlar. E, bunların arasındaki farka bakıyor Sapolsky ve şunu görüyor. E, babunlar e, iyi hafızaya sahip. E, i̇ktidardayken e, Kendisinden başka bireylere e, adaletsizce, haksızca, kötü e, ve belki olması gerektiğinden daha e, haşin bir şekilde davranmış olan e, babun e, liderlerini e, arkadan gelen e, babunlar hep hatırlıyorlar. Ve iktidarını yitirir yitirmez e, bunun ödünü almak için ellerinden geleni yapıyorlar. E, bu iktidardan düşmüş babun liderlerini e, orada e, kendi topluluklarında barındırmayan şey aslında bu. Yani kendi e, sabıkaları belki. Halbuki e, dişilerle iyi geçinmiş olan, kendi altındaki gençlere daha iyi davranmış olan e, babun liderler e, böyle bir intikam e, şeyine tabi tutulmuyorlar e, davranışına ve e, o topluluklarda yaşamaya devam ediyorlar. Ee, hayatlarının kalanı da aslında dolayısıyla daha rahat bir şekilde, yaşlıkları da daha iyi ve daha rahat bir şekilde geçmiş oluyor. Buradan belki e, çıkartılması gereken e, bir sonuç şu, ee, Darwin'in evrim kuramında sanki hep en güçlü olan ve başkalarını ezen e, en başarılı olurmuş durumda. Ee, şeklinde evrim kuramını böyle okumak gerektiği şeklinde bir e, anlayış var. Yanlış bir anlayış. Aslında. Evet daha de böyle Devam bir şey oldu. yazmıyor bildiğim kadarıyla zaten. Evet yanlış olduğunu söylüyordu kitabında. <gülüyor> e, bu da aslında bunun bir örneği. Yani herkesi ezen e, kaba güçle e, herkesin tepesine çıkan bir primatsanız babunlar dünyasında aslında yaşlılığınızda sizi iyi şeyler beklemiyor. <gülüyor> daha yumuşak ve daha adil bir lidersiniz daha iyi bir yaşlık dönemi geçireceksiniz gibi gözüküyor. Filozof kral lazım babunlara da. Ya. Ya tarih kitapları olmadığı için işte yeterince öğrenemiyorlar değil mi? Öyle gözüküyor. Her halükarda yani benim de hep aklıma tabii bu tartışmalar Çerçevesinde işte bu e, dik durup eğilmemesi e, kendisinden istenen iktidar sahipleri filan e, geliyor. Halbuki e, o tür iktidarların güçleri de e, daha daha e, Stresli e, daha fantastik e, bir bir şekilde oluyor. Evet, e, bunda herhalde bunların tarih kitapları olmasa da işte Saposkin'in çalışmalarından okuyoruz evet. biz de kendi hayatımızda gözlemliyoruz ya gözlemleyeceğiz gitme geliyor evet belki bunu burada çok ilginç aslında gerçekten bu bunlara değil ama insanlara epey ders çıkarma imkanı veriyor bu da belki haftaya o zaman bunun devamını da biraz Devamı, daha Foreign Affairs dergisindeki yazısını tartışarak sürdürürüz. Çok teşekkürler Güven Bey. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Açık Bilinç